Allah'a adanmış gençlikler 5- Ebu Hanzala Bizleri cehalet bataklığından kurtarıp, faydalı ilimle hidayet eden Allah'a subhanehu ve Teala hamdolsun. Salat ve selam öğrenen ve öğretenlerin en hayırlısı olan Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem, onun pak âline, ashabına ve etbağına olsun. Yeryüzünde hiçbir hayır yoktur ki, temelinde faydalı ilim ve ilmi pratiğe aktaran irade olmasın. Ve yine hiçbir şer yoktur ki, temelinde cehalet ve heva, iradesizlik olmasın. Rabbine adanmaya talip olan genç kardeşim, insanın en belirgin özelliklerinden biri meraktır. İnsana öğreten Allah subhanehu ve Teala öğrenmenin sebebini merak kılmıştır. Ve her insanın fıtratına, insanı hayra sevk eden faydalı bilgiyi elde edeceği kadar merak duygusu yerleştirmiştir. Önceki yazılarımızda dikkat çektiğimiz gibi, insanın konumunu belirleyen fıtri duygularının durumudur. Allah subhanehu ve Teala her insanda fıtri olan bazı duygular yaratmış ve bu duyguları yönlendiren, çatı görevi gören fücur ve takvayı, nefse ve ona bir düzen içinde biçim verene, sonra ona fücurunu, sınır tanımaz günah ve kötülüğünü ve ondan sakınmayı ilham edene andolsun olsun. Şem suresi, 7 ve 8. ayetler. Bunları insanın benliğine yerleştirmiştir. Kim fıtri duygularını fücurla yönlendirirse, hayatını şeytana adayıp onun hizbinden olur. Kim de fıtri duygularını takvayla yönlendirirse, hayatını Rahman'a, Subhanehu ve Teala adamış ve onun hizbinden olmuş olur. Buna birçok örnek verebiliriz. Önceki bölümlerde işlediğimiz ve hayrın etkeni olan muhabbeti ele alacak olursak, Sevmek fıtri bir duygudur. Her insanda mevcuttur. Bu sevgiyi yönlendiren ve anlamlı kılan veya anlamsızlaştıransa, fıtratlara ilham edilmiş takva ve fücurdur. Rabbinin sayısız nimetlerini düşünen, tüm eksik ve kusuruna rağmen bu nimetleri kesmediğini gören, sevgisini Rabbine yönlendirecektir. Fıtri olan bu duygu, ona dünya ve ahiret saadeti olarak geri dönecektir. Sürekli dünyayı düşünen, Kur'an'ın deyimiyle gözünü dünya süsüne diken, dünya ehlinin zahiri imkanlarına hayranlık duyan, kalbini dünya sevgisiyle öldürecek, dünya ve ahiret hüsranının temeli olan vehen hastalığına yakalanacaktır. Yiyicilerin bir yemek çanağının başına birbirlerini çağırdıkları gibi milletler de sizin üstünüze birbirini çağırdığı zaman haliniz nice olur. Sahabe: Ya Rasulallah. Bizim o zaman sayımız az mı olacak diye sorduğunda, Efendimiz, tam aksine sayınız çok olacak ama kalbinizde vehem bulunacak buyuruyor. Vehen nedir ey Allah'ın Resulü diye sorulduğunda, Ölümü kerih görmeniz ve dünyayı sevmeniz buyurmuşlardır. Ebu Davud Melahim İki ayrı sonuç, iki ayrı dünya ve iki ayrı ukba, ikisinin de temelinde sevgi vardır. Korku da bunun gibidir. Rabbinin azametini, onun azabını, mücrimlerden intikam alışını hatırında tutup, tefekkür eden insan, öncekilere ve sonrakilere vasiyet edilen göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Andolsun biz sizden önce kitap verilenlere ve sizlere Allah'tan korkup sakının diye tavsiye ettik. Eğer inkara saparsanız, şüphesiz göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, hem de layık olandır. Nisa suresi 131. ayet En hayırlı azık ve en hayırlı elbise ve korunak olarak takvayı elde eder. Bakara suresi 197. ayet Azık edinin, şüphesiz azığın en hayırlısı takvadır. Araf suresi 26. ayet Ey Ademoğulları! Biz sizin çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise ve size süs kazandıracak bir giyim indirdik, var ettik. Takvayla kuşanıp donanmaksa bu daha hayırlıdır. Ne yiyeceğim, hayatımı nasıl idam ettireceğim, tavutların bunca gücü ve imkan karşısında ne yapabilirim? Zindan, gözaltı, hicret ve cihat, bunlar başıma gelirse geride kalanlar ne olur? Bu duygularla yaşayan, bunları hayal eden, Sureti erkek olsa da hünsa olanlarla oturup kalkar. Bu korkularda insanı esveli safiline düşürür. İnsanı korkusu takdir edilmiş olandan onu koruyamayacağı gibi zilletin utancında düçar eder. İki ayrı dünya, iki ayrı ukba, ikisinin de temelinde korku vardır. İlim kaynağı olan merak da bunlar gibidir. Ben ne için yaratıldım? Rabbim benden ne istiyor? Bana bunca nimet verip, Şerefli bir insan kılan, kainatta olan her şeyi bana musahhar eyleyen Rabbime nasıl teşekkür edebilirim? Onun rızası ve sevgisi nerede? Kimlerledir? Nasıl elde edilir? Bu soruların cevabını merak edenin fıtratında var olan merakı bu soruların cevabına yönlendirenin ulaşacağı netice malumdur. Ya sadece gördüklerini merak eden insanlar, tautların insanları oyalamak ve yaratılış gayelerini unutturmak için oluşturdukları sanal dünyayla merak duygusunu tatmin edenler. Bunların da sonu malum. Tavutların her dönemde insanların merak duygusunu sömürdüğünü görürsün. Çünkü merak duygusuyla baş başa kalan insandan korkarlar. Sorulması gerekenleri sormaya başlayan her insan, onlar ve saltanatları için tehlikelidir. Görmez misin Firavun'un sihirbazlarını? Onlara tanınan imkanlar, Onlara tahsis edilen mekanlar ve günler. Neydi bu sihirbazların işi? İnsanları sadece eğlendirmek miydi? Yoksa onları eğlendirmekle beraber merak duygularını başka tarafa yöneltmek miydi? Mekke'ye gelene kadar hiçbir şey değişmedi. İnsanlara nesef ve soylarını anlatan soy bilimciler, şiirler okuyan şairler, atalarının kahramanlıklarını anlatan kasaslar Bizans ve Pers'in hikayelerini tercüme edip halka sunan Nadir bin Harisler. Şu an değişen nedir? Peş peşe piyasaya sürülen hayal ürünü romanlar, yıllarca insanları ekrana hapseden diziler, denize atılsa çok suyu necis kılarak insanların hayatlarını boca eden magazin programları, çocuklarımızı henüz ilk adımda yalana ve hayalciliğe hapis eden çizgi filmler, yetişkinlere hayvanlaştıklarını, Hatta hayvandan da aşağı olduklarını unutturan belgeseller. Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem bir ismi de el Mahi'di. O sallallahu aleyhi ve sellem küfrü ve ehlini yeryüzünden silmekle gönderilmişti. Cahiliyeyi çok iyi tanıyordu. Onun insanlar üzerinde saltanat kurduğu alanları, insanlarda sömürdüğü fıtri duyguları tespit etmiş ve sabırla işe koyulmuştu. Onları faydalı ilme yönlendirmeliydi. İpotek altına alınmış ve onları hiçleştiren merak duygularıyla işe başladı. Mekke'nin en zorlu dönemlerinde Erkam'ın evini medreseye çevirdi. Orada ashabına Allah'ın ayetlerini okuyup onları cahiliyenin kirinden arındırıyordu. Medine'ye gelir gelmez ilk iş olarak mescit kurmuştu. Allah'ın ayetlerini okuyup onları arındırmaya devam etti. Çok kısa zamanda öyle alimler yetişmişti ki, 14 asırdır tükenmeyen bir ilmi miras bıraktılar geride. Kıyamete kadar tüm insanlar da o mirastan faydalanacaktır. Evet genç kardeşim. Bir nesil. Okuma yazma bilmeyen bir ümmet. Nasıl bu kadar kısa sürede terbiye olmuş, hiçlik halinden hidayet imamları mertebesine yükselmişlerdi. Bunun tek cevabı, fıtri duygularını hayra yönlendiren, fıtri terbiye metoduyla onları yetiştiren bir muallime sallallahu aleyhi ve sellem sahip olmalarıydı. Bu girişten sonra asli mevzumuza dönmenin zamanı geldi. Bizler gençliğin menfi yönlerinden kurtulup Allah'a subhanahu ve teala adanmak istiyoruz ve bu konuda başarılı olmuş, adakları Allah tarafından kabul edilmiş yiğitler var önümüzde. Onların sıfatlarıyla süslendikçe aynı neticeye elde edeceğimize yakinen inanıyoruz. Onların Rabbi olan Allah subhanahu ve teala Bizlerin de Rabbidir. Rahmeti, lütfu ve keremiyle onlara açtığı hazinelerini bizlere de açacaktır. Öyleyse onların özelliklerini aktarmaya devam edelim. 4. Şer'i ilimlerle meşgul olmaları Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini ümmet için hıfseden Ebu Hureyre'ye radiyallahu an bakmaz mısın? İmam Zehebe'nin deyimiyle, Ebu Hureyre'nin harikulade hıfsı nübüvvet mucizelerindendir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem son dönemlerini yetişmişti. Üç veya dört yılını onunla geçirdi. Ondan çok daha uzun süre Allah Resûlü ile sallallahu aleyhi ve sellem beraber olan İbni Ömer radıyallahu an ona gıpta ediyordu. Sen aramızda Allah Resûlü ile en çok beraber olan ve hadislerini en iyi bilinmişsin diyordu. Ebu Hureyre radiyallahu anh, durumunu şöyle anlatıyordu. Sizler Ebu Hureyre çok hadis rivayet ediyor. Ensar ve muhacir neden bu kadar hadis rivayet etmiyor diyorsunuz. Muhacir kardeşlerimizi çarşıda ticaret, ensar kardeşlerimizi ise bağ bahçede çalışma meşgul etti. Bense sufa asabının fakirlerindenim. Karın tokluğuna Allah Resulüne mulazamat ediyordum. Onların kaçırdıklarına şahit oluyor, unuttuklarını ediyordum. Buhari, Müslim. Bu meşkuriyet onu hadisilminin hamisi kıldı. Kurandan sonra ikinci kaynak olan sünnet onunla anılır oldu. Allah Subhanehu ve Teala eşşekur olarak onun hadisi olan merakını mükafatlandırdı. Onun radıyallahu an üç yılda harcadığı emek kıyamete dek müminlerin kalbinde sevgi olarak nakşedildi. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona sormuştu. Sen de arkadaşlarının istediği gibi şu ganimet mallarından istemez misin? Ben dedim ki, ben senden Allah'ın sana öğrettiklerinden bana öğretmeni istiyorum. Hılyetul Evliya Ebu Hureyre'nin radıyallahu an ganimetten bir şey istememesi zengin oluşundan değildir. Biyakis o, asabın en fakirlerindendi. Ben Ayşe radıyallahu anh'a evi ve Rasûlün minberi arasında açlıktan düşer bayılırdım. Oradan geçenler onun sarı hastalığına yakalanmış ve nöbet geçirdiğini düşünerek göğsüme otururdu. Ben zannettiğiniz gibi değil bu halim açlıktandır derdim. Buhari buna rağmen dünyadan bir şey istemiyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini anlamaya ve hıfzetmeye çalışıyordu. O gün onunla beraber olan Suffa ashabının hepsi de bu durumdaydı kalacak evleri düzenleyecekleri olmayan gençlerdi. Mescitte yaşıyorlardı. Asabın mescide bıraktığı hurmalardan yiyor, su içiyorlardı. Kur'an'ın mahdumu Abdullah İbni Abbas radıyallahu an sahabe içerisinde en genç olanlardandı. Ona fetva soranların onun yaşında ve ondan daha büyük çocukları vardı. Allah Resulü'le sallallahu aleyhi ve sellem geçirdiği süre 3 yılı geçmemişti. Ancak ümmetin ittifakıyla o Kur'an'ın tercümanı ümmetin alimiydi. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem vefatı onu ilimden soğutmamıştı. Gündüzlerini Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında geçiriyordu. Bu sefer Resul'ün gecelerini merak etmeye başlamıştı. Acaba Allah Resulü evinin çekildiğinde ne yapıyordu? Meymune annemiz radıyallahu anha onun teyzesiydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Meymune annemizin evinde kaldığı bir gece, o da evde gecelemişti. Teyzem Meymune'nin evinde geceledim. Allah Resulü helaya girdi. Kapının önüne su bıraktım. Kim bunu bıraktı diye sordu. Haber verilince ona, Allah'ım onu dininde fakih kıl. Allah'ım ona kitabı ve hikmeti öğret. Bir rivayetle. Allah'ım ona tevhili öğret ve dininde fakih kıl. Başka bir rivayetle. Allah'ım ona hikmeti ver. Buhari, Müslim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince sahabeye yöneldi. Tüm merakını Allah'ın ayetlerine hasretti. Allah Resulü vefat edince Ensar'dan bir arkadaşıma gel Allah Resulü'nün ashabına sorular soralım. Onlar bugün çok durlar dedim. Arkadaşım çok tuhafsın. İnsanların arasında bunca sahabe varken sana mı ihtiyaç duyacaklar dedi. O benimle gelmedi. Bense bu işe yöneldim. Bir insanın hadis bildiğini duyunca hemen ona gidiyordum. O uyuyorsa kapısının önüne ridamı serip oturuyordum. Rüzgar üzerime toprak atıyordu. Soru sormak istediğim beni böyle görünce, ''Keşke haber etseydin de ben gelseydim sana, ey Allah Resûlünün amcaoğlu.'' diyordu. Ben, ''Sana gelmesi ve soru sorması gereken benim.'' diyordum. O arkadaşım insanların soru sormak için başıma toplandığını görünce, ''Bu genç benden çok daha akıllıymış.'' dedi. Hakim. Biri Kur'an, biri de hadisiminde imam iki sahabeye örnek verdim. Şunu belirtmeliyim ki, sahabenin fakih ve alimlerinin hepsi gençti. Ayşe annemiz, Muaz bin Cebel, Enes, Abdullah ibni Mesud, Abdullah ibni Ömer, Abdullah bin Amr bin Az, Ubey bin Kab, Ali, Zeyd bin Sabit, radiyallahu anhum ve diğerleri. Yeş ortalaması 20 ile 30 arasında olan bu gençler, Sahabe döneminin ilmini bizlere taşıdılar. Genç kardeşim, durup düşünmenin, muhasebe yapıp karar almanın zamanı gelmedi mi? Bugün genç bir bacımız neden Ayşe annemiz gibi olmasın? Ümmetin sorunlarına çözüm üretmesin. Acaba Ayşe annemizi fakihe kılan neydi? Mucizevi özellikleri mi vardı? Yoksa bu ilim üzere mi doğmuştu? Hiçbiri. Merak etmişti dinini, dininin öğretilerini, sünnetini. Ne ciltler dolusu kitap, ne de tek tuşla binlerce malumatı önüne koyan teknolojiye sahipti. Veya gençlerimiz neden Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh misali müfessir, Ebu Hureyre radıyallahu anh misali muhaddis olmasın ki? Bu sadece onlara özel bir durum değildi. İmam Malik rahim ehullah, İmam diye anıldığında, Şafii rahim fetva makamına oturup fetva verdiğinde Ebu Hanife rahimehullah insanlar fıkıhta ona muhtaç olduğunda Ahmet bin Hanbel sünnet imamı olduğunda yaşı kaçtı? Tabiin fakihleri henüz sahabe yaşarken alim oldukları kabul gören sahabeye rağmen kendilerine soru sorulan Dehak, İkrime, Ata, Mesruk, Alkame, Said bin Müseyyeb, Sa'd bin Cübeyr rahimehullah ve diğerleri her biri genç yaşlarında tanınmış ve ilim ehli olmuşlardı. Ünü dünyaya yayılan Abdullah İbni Mübarek Rahimehullah 20 yaşındaydı. Rebi bin Enes'ten ilim almak için hapse girmeyi göze almıştı. Dünyayı ilmiyle ve hıfsıyla mest Buhari Rahimehullah, henüz genç bir delikanlıydı. İshak bin Rahavey ona işaret ederek, şu gençten hadis yazın, vallahi o Hasan-ı Basri döneminde yaşasa, Yine insanlar ona ihtiyaç duyardı diyordu. Onlar sahabe misali dinlerini merak edip ona vakit ayırmıştı. Allah subhanehu ve Teala sahabeyi masar kıldığı lütfu onlara da nasip etmişti. Senin onlardan bu anlamda hiçbir farkın yoktur. Allah subhanehu ve Teala adildir. O kullarının cehdini zayi etmez. Onun dinini öğrenip neşretmeye gençliğini adayan kim olursa onu yardım ve hidayetiyle destekler. Genç kardeşim, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem selamını almak, onun merhabasına muhatap olmak istemez misin? O sallallahu aleyhi ve sellem sadece kendi yanında olup ilimle iştikal edenleri mi değer veriyordu sanıyorsun? İlim talebesi olan herkesin iltifatına ve ilgisine mazhar olacağını ashabına bildirmek için şöyle diyordu. Size ilim talep topluluklar gelecek, onları görünce merhaba size. Allah Resulü'nün vasiyeti olarak deyin ve onlara öğretin. İbn Mace. Unutma. Gençlik duyguların en keskin olduğu dönemdir. Hangi fıtri duygu bu dönemde hayra yönlendirilirse insanı ihya eder. Bizden öncekiler merak duygularını kitaba ve sünnete yönlendirince ortaya bu güzide misaller çıktı. Allah subhanehu ve Teala eşşekur olandır. Bu sıfatın gereği olarak kullarından şükür ehlini sever. Nankör olanlara buz eder. Bizler çok büyük nimetler içerisindeyiz. Ve her nimet kendine yakışır şükür ister. Kalemin defterin olmadığı, bizim bir saat kat ettiğimiz mesafenin aylar süren yolculuklarla kat edildiği dönemler oldu. İnsanlar bir hadis için bir aylık mesafe yol gittiler. Cabir bin Abdullah radıyallahu an, Allah Resulü'nün sahabelerinden birinin bir hadis bildiğini duydum. Bir binek satın aldım ve yola koyuldum. Bir ay boyunca yolculuk yaptım ve Şam'a vardım. Diyor, Buhari. Tabiinden Ata bin Ebi Reba anlatıyor. Ebu Ayub el Nsari Mısır'a Ukbe bin Amire gitti. Onun bir hadis işittiğini duymuştu. Ahmet. Ebu Hureer'in radyallahu an ilim talebi için çektiklerini yazmıştık. Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis işitmek için onu terk edemiyor. Aç bir şekilde onunla beraber bulunuyordu. Çoğu zaman açlıktan düşüp bayılıyordu. Ashabu Suffa'nın hali bundan farklı değildi. Yiyecek bulsalar giyecekleri olmuyor, onu bulsalar yiyecek bulamıyorlardı. Ya biz içinde 24 saat sıcak su, üç öğün yemek, sıcak yatak olan medreselere Valizlere sığdıramadığımız giyeceklere, yıl içerisinde birkaç defa yapılan tatillere, ciltler dolusu kitaplar, bilgisayarlar, kayıt aletlerine sahibiz. Bir hadis değil, yüz binlerce hadise oturduğumuz yerden ulaşabileceğimiz bir genişlikteyiz. Bu nimetler şükür istemez mi? Daha çok çalışmak, ilme daha fazla yönelmek gerekmez mi? Şimdi şöyle bir düşünelim, üç yıldır İslam'la tanışmış ve hidayet nimetine ermiş bir genci ele alalım. Her gün yarım saatini verip iki ayet ezberlemiş olsa ve yarım saatine ezber yaptığı yerin tefsir ve anlamına verse, günlük bir saatlik bir çalışma. Yaklaşık on cüz ezberlemiş olacaktır. Hem de tefsir ve mealiyle birlikte. Ya da günlük yarım saat vakit ayırıp iki hadis ezberlemiş olsa, bu süre zarfında yaklaşık iki bin iki yüz hadis ezberlemiş olacak. Bu miktar neredeyse Buhari'nin ve müslümin zübdesine, Tekrarlardan arınmış bölümüne tekabül ediyor. Veya her gün yarım saatini ayırıp bir fıkıh meselesini anlamaya ve hıfsetmeye çalışsa neredeyse 1100 fıkıh meselesi yapar. Örnekleri çoğaltabiliriz. Herhangi bir ilim dalı seçip ona dair bir kitaptan yaklaşık 10 sayfa okusa 10 binlerce sayfa yapar. Bir kitabın ortalama 300 sayfa olduğu düşünülse, günlük yarım saatle yaklaşık 30 kitabı okumuş olacak. Boşa geçen yıllar bir hakikat varsa o da şudur Bizim hesabını yapıp değerlendirdiğimiz ve boşa geçen her saatin kıyamet gününde hesabı sorulacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünya içindekilerle beraber lanetlenmiştir. Bunun istisnası Allah'ın zikri, alim ve öğrenendir. Tirmizi İbn Maçe) Allah'a adanmaya talip kardeşim. Kaç yarım saatler heba olup gitti. Amel defterine dünyanın lanetlenmiş zamanları olarak yazıldı. Kaç yarım saat biz edinde fakih yapacakken bizim gevşekliğimiz nedeniyle pişmanlık olarak yazıldı amel hanemize. Dün ve geçen yıllar elimizden çıkmış olsa da yarınımız yeni yılların başlangıcı olabilir. Bunca imkan arasında nankör olmamak lazım. Okuma yazma bilmeyen, Gece gündüz çalışmak zorunda olan biri dahi dinini öğrenebilir. İlim hazinesi sayılacak kadar ders, küçük bir alete sığdırılıp cepte taşınabilir. Günlük olarak bir derse güzelce dinleyen, onu fıkh eden, kısa bir süre içerisinde nedenli ilim tahsil edeceğini düşündüm mü? Yolun başında oturmuş bir şeytan var. Ya hep ya hiç mantığıyla sürekli bizleri alıkoyuyor. İlim talep etmek ayrı dinde alim olmak ayrı şeylerdir. Hepimiz alim olamayabiliriz, ancak hepimiz ilim talep etmek zorundayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ilim talep etmek her Müslüman erkek ve bayan üzerine farzdır buyurmuştur. Beyhaki. İslam'ın ilimde ölçüsü çok bilmek değildir. Malumatın çokluğuyla ilim arasında bağlantı yoktur. İlim amelle bağlantılıdır. Her insan bildiğiyle amel ettiği oranda dininde alim olur. Yeryüzünün en seçkin alimleri bu dini böyle öğrendiler. Ya hep ya hiç mantığıyla hareket etmediler. On ayet öğreniyorlardı. Onu iyice belleyip içindekilerle amel edince yeni bir on ayet daha öğreniyorlardı. Malumatları az ve özdü. Ancak usulünce talep ettikleri ilim onlar edinde fakih kılmıştı. İbni Ömer radıyallahu an Bakara suresini 8 yılda talim etmişti. Onlar Bakara ve Ali İmran okumuş olanlara farklı gözle bakıyor, ona değer veriyorlardı. Bugün birçok insanın avamlık ölçüsü saydığı malumat, onları hidayet imamları kılmıştı. Aralarında imkan bulamayanlar mutlaka bir yol buluyorlardı. Hiçbir şey onları dinlerini öğrenmekten alıkoymuyordu. Ömer radıyallahu an çalışmak zorundaydı. Ancak o çalışmayı vardiyaya, gececi olmayı, yorgunluğa asla bahane etmemişti. Dininde sadıklardan oluşu onu çözüm bulmaya sevk etmişti. Ensar'dan olan bir komşusuyla anlaşmıştı. Bir gün Ömer radıyallahu an çalışıyor, komşusu mescide gidip Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem dinliyordu. Akşam Ömer'e radıyallahu an öğrendiklerini anlatıyordu. Bir sonraki gün de Ömer radıyallahu an devralıyor. Akşam arkadaşını bilgilendiriyordu. Buhari Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem başka kavimlere din öğretmenleri için seçtiği alimler ya da kârilerin hayatı ilginçtir. Enes radıyallahu an onları şöyle vasfetmiştir. Gece olunca bir araya toplanır, Kur'an'ı ders yaparlardı. Sabah olunca kimi su işi yapar, kimi odun toplayıp satar, kimi de hayvanlarıyla uğraşırdı. Bunları satar, suf ve ehline yiyecek alırlardı. Medine'ye bir grup geldi ve Allah Resulü'nden kendilerine kitabı ve sünneti öğretecek hocalar yollamasını talep etti. Allah Resulü 70 sahabeyi onlarla gönderdi. Gidecekleri yere ulaşamadan yolda şehit edildiler. İbnü's Sa'at Tabakat. Bu kıssaları tefekkür eden görecektir ki onları alim yapan vaktin çokluğu, imkanların genişliği değildir. İhlas ve sıdkla ilim talep edip öğrendikleriyle amel etmeleridir. İslami çalışmalar büyük nimettir. Sahada var olan cemaatlerin çalışmaları gençler için büyük nimettir. Haftalık veya günlük ders programları ilim talep etmek için fırsattır. Ya hep ya hiç mantığına kurban olmuş, acelecilikle malül nefisler, haftada bir derste ilim adamı olur mu diye bu çalışmalara burun kıvırıyorlar. Yakinen inanıyorum ki, sahabe gibi ihlas ve sıdkla bu çalışmalara iştirak edenler, Dinlerinde fakih birer ilim talebesi olabilirler. Bu çalışmalarda olan hayır ve bereket, kolay bulunacak cinsten değildir. Şeytanın mahrum bırakmasına müsaade etmeyelim. Amacı dinini öğrenmek olan her genç, bu derslerde ihtiyacını bulabilir. Daha fazlasını talep eden, kendisinde bu azmi bulanlarsa, Allah'a tevekkül edip uzmanlaşma yoluna adım atabilir. Bu ortamlarda bulunmak dahi başlı başına rahmettir. Bu ortamların tek hayrı şu hadislerde anlatılan olsa, gençlerimizin dört elle sarılması için yeterlidir. Herhangi bir cemaat, Allah'ın evlerinden birinde toplanıp, Allah'ın kitabını okur ve onu ders yaparlarsa, kendi aralarında muhakkak onların üzerine sekinet iner. Onları rahmet kuşatır, melekler etraflarını sarar ve Allah onları kendi katında anar. Buhari. Bu hadiste zikredilen faziletler, Allah'ın kitabını öğrendiğimiz bir ders için geçerlidir. Kim benim mescidime sadece bir hayra öğrenmek veya öğretmek için gelirse, o Allah yolunda cihad eden makamındadır. İbn-i Mace, Hakim. Ebu Derda radiyallahu An ilim talep etmek için yanına gelen birini, Allah Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem duyduğu şu hadiste müjdelemişti. Kim ilim talebi için bir yola girerse Allah ona cennete bir yol kılar. Melekler ilim talebesine talep ettiğine razı olduklarından dolayı kanatlarını onun ayakları altına serer. Alime sudaki balıklar dahil yer ve gök ehli istiğfarda bulunur. Alimin ibadet ehline fazileti ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak dinar ve dirhem bırakmadılar. ilim bıraktılar. Kim o mirasa alırsa, büyük bir pay almıştır. Ahmet, Ebu Davud. Dini öğrenmek için yola koyulan, bunun için akade edilmiş meclislere yönelen her Müslüman, bu müjdenin ehlidir. Bu meclisleri küçümsememek gerekir. Evet genç kardeşim, ilme karşı soğukluk ve rağbetsizlik, ona muvaffak olamama çok tehlikelidir. Bu Allah'ın insandan yüz çevirdiğinin, ve onu hayırdan mahrum bıraktığının alametidir. Ebu Hureyre radıyallahu an Allah resulünden sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ediyor. Allah kimin için hayır dilerse, onu dinde fakih, anlayış sahibi kılar. Buhari. Selef bunu anladığı için çok hassas davranıyor, ve Allah'ın bir kavimden yüz çevirmesinin alameti, onlara tartışma ve cedel kapısını açıp, amel kapısını kapamasıdır diyorlardı. İlimle iştikal etmeyenin merakı onu helak eder. Ya kendini ilgilendirmeyen meselelerde konuşur veya insanların hayatlarını merak eder. Yani söz, amel düşüncesiyle kendinden yüz çevrilmesi gereken boş, lav insanlardan olur. Rabbim bizleri kendileri için hayır dilediği kullarından eylesin. Bizleri boş, lav olmaktan muhafaza etsin. Tüm fıtri duygularımızı ona, Subhanehu ve Teala yönlendirmeye muvaffak kılsın. Selam ve dua ile bu yazı Tevhid dergisinin 9. sayısında yayınlanmıştır.